Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygini Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız Sevgili laflayacağız dinleyicilerim Yine yepyeni bir programda Sizlerle birlikteyiz Perşembe akşamı iyi akşamlar Cuma sabahı Günaydın diyelim bu 87. programımız Atilla. 87 oldu evet. evet. Yakında Daly'a diyeceğiz herhalde evet. evet. Ben 80. 100'ü bulursak bize kimse tutamaz. 100'den evet, sonrası kolay yokuş yüzden aşağı diyorsunuz. Yokuş aşağı <gülüyor> inşa <süper>. geçeceğiz artık. <gülüyor> <gülüyor> <Koşarak> geçeceğiz. <gülüyor> Peki kim konuğumuz bu akşam Ahmet? Aa, Nevzat Yıldıran. Hoş geldin. ediyoruz. Hoş bulduk. Kırmadı bizi. Çoğu uzaklardan geldi. Sınırdan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yani. Öyle gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Günlerdir doğru, konuştuk, doğru. neredesin diyorum, sınırdayım diyor Nevzat. Nevzat geç bu tarafa diyorum bak. Tek tarafta <gülüyor> hayır biz akrabalar orada kalırdı zaten, hepsi geçmiş Ama bu tarafa. Ama iki sınırda, çünkü bizi sınırdan güzel parçalar getirdi. Zaten bizi, bizim program sınırda <gülüyor> geziyor hep. Peki, evet o zaman ne yapalım? Her zaman e, yaptığımız gibi bir e, eğitim hayatıyla girelim. Ondan sonra bakalım bizi nereye götürecek sohbet. Eğitim hayatı... Aslında daha öncesinden gel, gel, gelsek daha iyi olur. Nasıl istersen? Ee, ben İstanbul'un surlarının bir iki kilometre uzaklıkta Salmancılar diye bir bölgede doğdum. Bir beldeydi. O zamanlar şimdi o sanayi enteresan bölgeyi Enteresan bir sendin. yer orası. Evet enteresan <gülüyor> bir yer. Özellikle bazı isimleri <gülüyor> e, bazı isimleri eski isimleriyle telaffuz edeceğim. Ki e, merak eden dinleyiciler onlara araştırsınlar. Nereden... Geldik, nasıl geldik buraya. <gülüyor> Biz eski Yugoslavya'nın Manastır e, şehrinden göç etmiş bir ailenin çocuğuyum ben. Ama İstanbul doğumluyum. E, dolayısıyla e, Balkanlarla ilgili çok sıcak duygular var. Her ne kadar orada doğmamışsam da, orada yaşamamış olsam da be, kan mı çekiyor diyelim ya da bir duygu oraya doğru bir yöneltiyor beni. Yani. Bir, bir bağ var. Yani duygusal bir bağ var. Dolayısıyla yalnızca caz bağlamında söylemiyorum. E, Balkanların etnik müzikleriyle ilgili e, çok duyarlı bir e, dinleyiciyim. E, çünkü Balkanlar malum e, acının çok yoğun çok, olduğu yerler. Maalesef. Dolayısıyla işte oraya doğru eğilmek e, bu program için oraya doğru eğilmeyi Düşündüm ve dolayısıyla da buraya geldim. Ben İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Okuldaşıyız bu arada. Evet, o, o, onu yani, öğrendiğim çok. Şimdi sağmacılar dedi, orada babam yattı, siyasi tutuklu olarak. Arkasından manastır göçmeni dedi. Böyle ağzım açık seyrediyorum aptal aptal. Bizimkiler de Marastır'dan buraya göçmüşler. Oh. Oh, bayağı bir yani, ortak nokta çıktı yani. Evet abi. <gülüyor> bir akraba olacağız birazcık. <gülüyor> Gözlüklerimiz benziyor birbirine. Çok yakın hissettim <gülüyor> bir anda kendimi. Ee, İstanbul işletmeden sonra ben tabii hızlı ve şey geçeceğim. E, lojistik işine girdim. Aslında biz e, esnafız. Yani daha doğrusu sağmacılar da. Babam esraftı. Ben 9 yaşından itibaren ticaretle iç içeyim. Yani e, parayla tanışmam, para alışveriş yapmam, mal tartıp mal e, vermem vesaire 9 yaşlarına kadar iner. İşletme öyle İşletme mi? İşletme benim Geldi. Evet, kesinlikle öyle. İşletme benim bilinçli tercihimdi. No, süper evet. Haykola ee, onu soruyoruz yani hakikaten evet. böyle bir isteyerek mi girdi yoksa hani o dönemin popüler şeyleri olduğu için mi? Yok, ben e, mezun olduktan sonra ilk yıl zaten kazanamadım. Yabancılar Yüksek Okulu'nda İngilizce bölümünde okudum fakat sevemedim bir türlü yani dil değil okulu sevemedim. Hmm. Ee, bir sene sonra tekrar sınavlara girdim. Ee, birinci tercihim Boğaziçi İşletme, İşletmek. ikinci tercihim İstanbul İşletme'ydi hmm. ve ben ikinci tercihime girdim. Güzel, Dolayısıyla çok abi. bilinçli olarak seçtiğim bir şeydir ki gençlerde de pek fazla görülen bir maalesef şey değil maalesef e e eğitim sisteminin sistemini nedeniyle tabii. Doğrudur. Doğru, doğrudur. O zaman severek okudum diyor, Se diyebilirsin herhalde. Kesinlikle severek okudum ve şöyle de söyleyeyim. Ben lise döneminde hani bir baltaya sap olamam belki üniversiteyi de okuyamam de, diye düşünerek muhasebe kurslarına gittin. Ee, yani ya okula girdiğim zaman... bir şey söyleyeyim Evzat'cığım <gülüyor> şimdi inanamayacaksın ama... Eğer bir baltaya yasap olamasaydım cumhurbaşkanı olmuştum. Bugün. E, o doğru. <gülüyor> o başka... <gülüyor> o, Ama ne o, yazık o, ki sap olmuş. <gülüyor> Dolayısıyla yani ben okula girdiğimde mesela muhasebe derslerini çok iyi bilerek okudum, yüksek puanlar aldım. Her şey benim kafamda şekillenebiliyordu çünkü konuya bir şekilde pratikte de olsa vakıftım. Güzel okudum, çok yüksek puanlarla mezun olmadım çünkü hem çalışıyordum hem e, okula gidiyorum. Dört senede ama bitirdim. Dört buçuk seneyi gibi filan O Eğitim hayatım öyle devam etti. Güzel. Evet, iyicim. O zaman böyle bir eğitim hayatı için ben ne derim biliyor musun Atilla? Aman doktor, canım evet. doktor. <gülüyor> e, şimdi parçaya gitmeden önce tabi şunu da belirtelim. Bu akşamın bütün seçkisi sevgili Nevzat'tan geliyor. Bu hikayeleri de İstersen parçadan sonra mı alalım, önce mi alalım? Yo, aslında e, kısa kısa hikayeleri var. Önce alalım, İstersen önce, önce alalım, olur. oradan parçayı geçeriz. Yani Balkan, Balkan cazı diye bir kavram var. E, ben e, çok yakın olmasa da takip ediyorum. Hatta son 5-6 yıldan beri, şu anda yapılmıyor ama Bansko'da, Bulgaristan'ın hmm. Bansko e, şehrinde e, caz festivali, festivali var. Festival vardı. Evet. Evet. Yani son 5-6 festivale katıldım. E, çok iyi müzisyenler, hem Balkan coğrafyasından iyi müzisyenler dinledim, hem de başka ülkelerden, Avusturya'dan, İtalya'dan, İngiltere'den, Japonya'dan vesaire dinledim. Ama benim sevgim, Balkan sevgim, Balkan müziğine olan sevgim daha eski olduğu için caz aslında onların üzerine binmiş oldu. Çok sene önce radyo bir radyoda bu aman doktor, canım doktor parçasını dinledim birazdan dinleyicilerimiz de belki katılacaktır bana bu eser bazı kaynaklara göre Tatios Efendi'nin sabah makamında bir eseridir bazı kaynaklar belki de çok araştırmadıkları için olsa gerek anonim diye geçmişler belki. onun bir eseri hepimizin dinlediğinde hatırlayacağımız bir eser ama doğaçlamalar vesaire baktığımız zaman çok ilginç o coğrafyanın Dahası doğrusu bu playlisti yaparken e, sadece orada öğrettiler müzikleri değil, orada yaşayan insanların seslendirdiği eserleri seçmeye gayret sarf ettim. E, burada da dinlediğimizde e, o Balkan'ın tadını da e, bulacağımızı zannediyorum. B bütün eserlerde onları bulacağımızı zannediyorum. Süper. Kimden geliyor Atilla? Kontra e, Furis Quartet'ten gelecek. Aman, Aman doktor, doktor, canım, doktor, canım doktor diyeceğiz. doktor. canlar laflayacağız dinleyicilere Nevzat Yıldıran'ı misafir ediyoruz. Kırmadı bizi ta sınırlardan geldi sınırda bir sohbet yapmaktansa evde yapıyoruz sohbeti hangi atörde de, hangi şeydeyiz masak su yollarında bu akşam stüdyolar. bardaklar ne renk? kırmızısı var sarısı var, sarısı var. çay rengi var kalta değil <gülüyor> ama var şimdi okul dedik Dokuz yaşından beri ticaret dedik. Ya ben parayla tanıştığım zaman ortaokulu bitirmiştim yani. Kendimi de şu anda geri zekalı gibi hissettim. Estağfurullah. <gülüyor> Hiçbir şey satın almayı ve satmayı bilmem. Hiçbir şey değişmedi ortaokuldan bu yana. Ama iyi tasarımcıyımdır. Konforlu hayat. Evet konforlu hayat. Ve her an aa, kazık yemeye hazır bir <gülüyor> e, potansiyel <gülüyor> müşteri... <gülüyor> Abi. Yediğim kazıkları bazen Atilla'ya anlatıyorum, <gülüyor> onun için gülüyor şimdi. Aa, çok uyanık olup da kazık yiyenleri de çok biliyoruz. Evet. Peki, okulu bir yandan bitirirken bir yandan da iş hayatı falan derken üst düzey yöneticilikler, işler, şunlar bunlar. Biz biraz yelkenleri böyle iş dünyasına doğru açalım mı? Şimdi iş hayatı tabii çocukluktan başlıyor demem gerçekten şey değil, ee, abartı değil. 18 yaşını bitirdiğim gün aile şirketinde e, hissederdim. E, ama bana yetmedi. Çünkü orada kalmak, esnaf veya işte küçük çapta bir şey olmak falan bana uzak bir, vizyonuma uzak bir şeydi. O arada birkaç defa yurt dışına çıkışım oldu. Oradaki hayatı gördüm. Oradaki insanların vizyonlarını izledim. E, dedim ben bu kafese sığamam. E, lisanım iyiydi. E, bir alan bulmaya çalıştım. Aslında o zamanlar biliyorsunuz işte özel dönemi falan e, istemeden ismini zikrettim. Kusura bakmasın dinleyiciler. E, bu dış ticaret işine çok fazla eğilim vardı. Teşvik de vardı. Dış ticaret işi yaparım falan derken öyle bir yolum lojistik şirketine döndü. Almanya'nın büyük bir şirketinin ticaretini Türkiye'deki, İstanbul'daki o, e, bürosunda işe başladım. Almanca var mı? Almanca yoktu. Almancaya hep mesafeli davranırdım. Fakat büroda benden başka herkes Almanca konuşuyordu. <gülüyor> Bizim genel müdür de Alman'dı. Dolayısıyla onunla İngilizce konuşuyorduk ama büyük bir eksiklik hissediyordum. O sırada dedim ben bu Almancayı da öğreneyim biraz. Evzatçı <gülüyor> dil dile değmeden Almanca öğrenilmezmiş. Evet. Diydiği zamanlar olabilir, olmayabilir. <gülüyor> Karıştırma parası. <gülüyor> Karıştırma <gülüyor> Şey Alman Kültür Merkezi'nde Almanca öğrenmeye başladım. 30'lu yaşlardan sonra. Ha öğrendin mi? Öğrenmedim. Fakat Almanya'ya gittiğimde ne bileyim alışveriş edebilirim. Yemek sipariş Derdimi edebilirim. anlatırım. Derdim, anlatırım o, o seviyede kaldı. Ama dinlerken daha iyi durumdayım doğrusu. Bir süre Türkiye'deki şirketlerde de çalıştım. Ee, ama hiçbir zaman için kendi işimizi bırakmadım. Ee, aynı zamanda o işin ve takibini yaptım. Ee, i̇şten çıktıktan sonra, mesai bittikten sonra kendi iş yerine gittim. Oradaki işleri organize ettim ve öyle devam etti. O iş lojistik işi değil mi? Ee, ve aile işi. Aile işi lojistik işi değil. Aile işi beyaz eşya e, ve e, gaz idi. E, lojistik işine ben kendi e, özgür irademle geçtim. Anladım hatta ya kendisi, profesyonel olarak, yani, profesyonel olarak yani, tabii, yani, evet, evet kesinlikle e, dolayısıyla yine e, bir süre sonra Almanya'dan yine büyük bir şirketin hatta Rus orijinli e, Alman karışımı bir şirketin e, Türkiye'de bir e, ofis kurma niyetleri olduğu öğrenildi ve bana geldi teklif ben hem şirketin üst düzey yöneticisi olarak hem kurucusu olarak hem ortağı olarak işe başladım e, yaklaşık 26 sene önce ve o günden bu yana kadar bu iş devam etmeye başladı. Lojistik benim profesyonel işim hatta işte artık ee, doğayan ah. diyeceğim ama. Aynı evet, firma e, değil ama herhalde. E, 96'dan beri aynı firma. Aynı firma ha evet. ne kadar güzel. Evet yani e, bir süre sonra Almanlar çekildiler fakat hisseleri ben satın aldım. Dolayısıyla ben kendi şirketimde kendimde. Kuzey Avrupa, Hollanda firmasının ne var çok büyük lojist? Smack midir nedir? Öyle bir, bir... Gemileri görüyorum Boğaz'dan geçerken konteynerin üzerinde yazıyor. Hmm. Benim alanım tabii Karayolu nakliyesi. Yani e, Almanya merkezli Avrupa pazarıyla Rus pazarı e, da aktif çalışıyoruz. E, hatta e, oradaki network'ümüz aracılığıyla transit taşımaları yapıyoruz. Yani hmm. e, Avrupa'dan herhangi bir malı e, Asya'daki herhangi bir ülkeye e, sevk edebiliyoruz. Yani hala hazırda. Ya i̇ş hayatının genel konsepti bu. Ee, bu lojistik işi çok zor bir iş ya. Yani ben hani yani bizde tabi ararar hizmet alıyoruz bu konularda ama benim hakikaten aklım almıyor yani o, o organizasyonu. Çok gerçekten çok zor ve çok karışık bir işlem. Çünkü yani işe başladığımda yöneticilerden biri demişti ki öyle bir iş yapıyoruz ki oturduğun masadan hareket eden bir sürü şeyi kontrol Doğru etmeye evet, çalışıyorsun. Evet. Yani bunun için de gümrükler, sınırlar, şoförler, teknik problemler çok, evet. yani bunların da hepsinin çok sağlıklı yürümesi lazım. E, müşterinizin de e, bu konuda anlayışlı olmasını <gülüyor> beklemek lazım ki o da çok e, hayal gibi bir evet, durum yani. E, herkes malının bir an önce oraya gitmesini istiyor. Yani nakliye işi böyle. Peki ne oldu bu şu ara bu Covid'den sonra falan biraz toparladı mı piyasa? Şimdi Covid sırasında pazar iyice, e, bu pazarı bilenler e, tabii ki bana hak vereceklerdir. E, bir istikrardan uzaklaştı. E, işte genellikle ithalat ile ihracat navlunlarının toplamı e, bir rakamı oluştururdu. Bazen e, mevsimsel olarak ihracat navlunları yükselir ama o, o dönemde de ithalat navlunları Düşer ya da tersi olur ithalat navlunları yükseldiği zaman ihracat alınları düşerdi. Ama e, bir kamyonun aldığı bir navlun belliydi. Fakat e, Covid'den sonra bu denge iyice bozuldu. bozuldu e, Covid'le birlikte dünya ekonomisinde de bir takım şey, tepkiler evet. olunca e, şu anda çok e, pozitif bir düşüncem yok yani evet. sektörle ilgili. Evet. Şimdi sevgili Nevzat Yıldıran bir şey söyleyeceğim. Sen bu nakliye işini yaparken anladığım kadarıyla Kuzey Avrupa, Almanya, Rusya. Sen şanslısın. Biz geçmediğimiz köprünün parasını ödüyoruz. Evet. Sen yaptığın yolun parasını ödüyorsun. Siz parasını. bir de bizim geçtiğimiz yollarda ödediğimiz paraların parasını da ödüyorsunuz. <gülüyor> evet. Güzel ben değil, her güzel. türlü para, dedim ya parayla ilişkim olmadığı için. Devlet benden her türlü parayı alıyor. Geçtiğim geçmediğim. Geçmeyi düşündüğüm uzaktan hayal ettiğim. Hepsinin şimdi, parasını. O, bir, ama sesin çıkıyor arada. İyi, evet. Fena değil. O da iyi yani. <gülüyor> Ses çıkıyor da yani. var yani. <gülüyor> Beni öttürüyorlar arada. <gülüyor> Güzel. Peki ne yapalım? Bir parçaya gidelim mi? Vallahi gidelim. Bu parçanın gidelim. hikayesini dinleyelim. Evet, şimdi Fer de seni öttürelim. Biraz. <gülüyor> Ferus Mustafa bu ilginç bir karakter. İlginç bir tip. <gülüyor> Ferus yaz diyeceğiz ama senden bir kısaca hikayesini alalım. Şimdi Ferus'la ilgili yine çok yıllar önce... E, bir eserini dinledim fakat sonra çok da emin olamadım Alamut Kalesi diye bir eseri vardı bu caz değil tabi o coğrafyanın şey folk gibi bir şey evet evet ve bana çok ilginç geldi biraz araştırayım dedim Feruz the King olarak kendini lanse ediyor Do. Do. E, nereli bu arkadaş bu adam Makedonya Makedonyalı ve bu dinleyeceğimiz eseri Üsküp'teki bir seyahatim sırasında e, satın aldım. Ama ben tabi bunu bilerek Feruz'un CD'si var mı diye arayarak buldum. E, çok yönlü bir e, müzisyen. Yani etnik de, tekno da... Saksafon çalıyor galiba. Doğru. Çünkü e, biliyorsunuz Balkan coğrafyasında üflemelerin e, evet. etkisi çok yüksek. Çok yüksek. Özellikle e, işte bu e, etnik parçaları da ritimleri üflemeliler tutuyor. Dolayısıyla yani o bir aleti çalan insan diğerlerini de çok Çağır rahatlıkla çalabiliyor. Evet. Feruz öyle bir enteresan bir şey. Kendisinin yaptığı bir eser. Kendi zaten Feruz Caz diye evet, geçiyor. Evet. Bir dinleyelim bakalım Balkanların nasıl bir tadı varmış. bir Biliyorsunuz Hacı ve Yüzün. Bakalım eserdi evet. Hacı vezüm Hacı ve var mı? Bakalım. Evet. Ferus, üfleyecek Balkanlardan bize doğru. Hmm. Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim kaldığımız yerden devam ediyoruz keyifli müzikler eşliğinde sevgili konumuz Nevzat Yıldırım e, seçkisiyle birlikte e, bu akşamki programımız devam ediyor. Şimdi her zaman yaptığımız gibi ilk soruda eğitim dedik ikinci soruda bir iş hayatı kariyer dedik şimdi daha böyle sevdiğimiz e, sulara yelken açacağız birazcık hobilerden bahsedelim e, bu ki bunların başında da fotoğraf geliyor nereden geliyor bu fotoğraf ilgisi istersen öyle gir Nevzat. Şimdi herkesde benzer hikayeler var tabii fotoğraf sanatı ile ilgilenen insanlarda. Ee, benimki de öyle bir hikayeyle başlıyor. İlk fotoğraf makinamı Kime sorsak abi? çocukluğuyla başladı. Babam makine aldı. Hayır. Ben de aynı hikayeyi <gülüyor> anlattım. Ben babam makine almadı. Ben aldım makineyi. <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> i̇lkokul zannediyorum. Gerçek ilgi bu olsa gerek. Evet yani şimdi şöyle e... Enteresan tabi ilkokul 5. sınıftayken e, benim bir akrabam ilkokulun karşısında stüdyosu vardı. Portre fotoğrafı biliyorsunuz o zamanlar öyle fotoğraf. E, oraya gidip geliyordum meraklıydım. E, bayağı da severlerdi beni abiler. Ondan sonra bir, bu fotoğrafla ilgim vardı zaten. Çok merak ettiğim bir konuydu. Daha çocukluktaki 5 yaşımda çekilen fotoğrafları bile hala saklarım. Orada bir Lubitel marka Rus malı bir fotoğraf makinesi Aldım. Üstten Al, bakma, Üstten, yani. Üstten bakmalı evet yani. E, Yere yatarsan o, alttan da bakıyorsun. <gülüyor> evet, nereden e bağlı, baktığına bağlı. E bağlı. <gülüyor> Bravo, <gülüyor> nereden baktığına e bağlı. Bravo. Nereden <gülüyor> baktığına bağlı. Dünya görüşü böyle bir şey. Nereden baktığına bağlı. <gülüyor> Bu makineyi ben kendim aldım. Çünkü zaten... Duruyor şey. mu makine? O makine durmuyor. Yazık. Evet yazık. yani ama gerçekten yazık. Çünkü i̇lk ilk göz ağrısı. Keşke dursaydı. Dursun Herhalde hiç. işte onu satayım, bunu alayım. Ee, şu olsun, bu olsun. E o zamanlar tabii, tabii yani. çok malumsa şey. şimdiki gibi bilinmiyor. O makineyle biraz fotoğraflar çektim. Yine o akrabamızın e, stüdyosunda e, fotoğrafları basarken ben yanlarında bulundum. Karanlık odaya girdim ilkuğu 5'teyken. Onlar e, baskı yaparken ben e, işte şunu banyo hayat Nevzat atarım. Ha gelişti mi? Ha gelişmiş. Hı. Tamam. Onu su at şimdi. Hipoda dursun biraz falan. Böyle bu... Hipo, e... hipo zannetmeyin Afrika'ya falan e... götürüyor. Orada bir tane tank var. Onun içine koyuyor. Suyu var. Fiks etsin fotoğrafı. Evet, aynen öyle. Hipo. Evet, hipo falan sanmayın Jamaşır yani. suyu değil değil mi Hipo? <gülüyor> Onu da severiz. <gülüyor> şimdi bazı kelimeleri özellikle baştan söylediğim gibi eski isimleriyle kullanıyorum. Ee, o merak edenler bu neymiş diye sorsun. Yani Manastır dedim. Niye Manastır'ın e, Makedonca evet. ismini söylemedim? Bana soruyorlar Manastır neresi? Vallahi Manastır'ı bilmiyorsan Atatürk'ü bilmiyorsun demektir diyorum <gülüyor> ve konuyu kapatıyorum. <gülüyor> yani Manastır'ın ne kadar önemi olduğunu eee yani, ta, evet yani, takibesiniz dinleyiciler izlesinler, baksınlar, araştırsınlar diye böyle bir merak salmaya çalışıyorum. Tabi ne kadar başarılıyım o da tartışılır mesela. E, ortaokul ikinci sınıftayken e, bu sefer Kodak Retina diye bir e, 20.36 formatta bir makina satın aldım. Ve tabi herhalde ticari zeka o zamandan mı oluşmuş olsa gerek ya da deklanşöy çok mu basmayı seviyordum bilmiyorum. Ortaokul ikinci sınıftayken e, okuldaki insanların, çocukların fotoğraflarını çekip onlara satardım. Hem fotoğrafçı hem... Hayır, bunu biri daha yapmıştı ya. kim, kim de, de vallahi Gelen olsun. bizim şeylerden biriydi şey gibi tüccar tercih vardır ya bu da tüccar fotoğrafçı. <gülüyor> Valla öyle gibi oldu. Öyle gibi oldu. Çok iyi. Ya fotoğrafla ederim. ilgim o, o, o dönemde başladı. Tabi lise döneminde biraz kesildi. Malum lise döneminde başka şeylere ilgi göstermeye evet, başlıyoruz. Evet. Hobilerde başka biraz... tip fotoğraf Başka evlilik tür evlilik hobilere doğru yönelmeye başladık. <gülüyor> bak, bak, Çünkü... işte, bak tüccar adamdı. Tüccar olmayan adam arasında hani o ofislere astıkları poster değil bu. Hani birinin fare gezinir şeyinde kasasında öbürü sigara yakar falan. Değil o fark. İşte o parayla, o parayla satıyormuş fotoğrafları. Ben arkadaşlarıma lise devdim. Bedavadan basıyordum. Kart parası ve ilaç parası vermekten nefesimiz şey diyordu. İlaçtan <gülüyor> nefesimiz, ilaçtan. İşte. O dönemde de ...tabi sonra belki konular oraya da evrilebilir. E, lisenin son dönemlerinde de böyle bir tiyatro sevdası girdi kanıma. E, bir süre ders aldım, bir iki defa sahne e, tecrübem oldu. O zaman tiyatro olmasa hayatımda herhalde yaşayamam falan gibi düşünüyordum her gencin olduğu gibi. Kız Fakat arkadaş o, tiyatrocu muydu? E, tam. <gülüyor> evet aslında arasında. aslında <gülüyor> belki <gülüyor> vardır öyle bir şey. E, mutlak vardır yani. O, o ara e, çok yetenekli olmasam da folklorada özellikle e, Balkan müziklerindeki tabii e, da merak saldım ama ben çok yetenekli değildim. Dolayısıyla orada bir alan bulduk kendimiz ama hani ne derler avlanma alanı mı desek yoksa ne desek bilmiyorum. <gülüyor> e, dolayısıyla tiyatroya sonra gelebiliriz. O tiyatro sevdansız çok sonra açığa çıktı. E, belki sohbetimizin zaman kalırsa o bölümlerine ya da bir başka zaman onu e, konu ederiz. E, fotoğraf böyle gelişti. E, askere kadar aslında üniversite hayatımda yeni bir arkadaşımızın da e, İFSAK üyesi olması itibarıyla e, ilgim biraz daha çoğalmaya başladı. O ara Almanya'ya göç etmiş benim bir orta arkadaşım bir makine getirdi. E, Canon. E, AE-1 O, e, o AE-1 -E program. Ae bir program. M evet. de vardı aynı ben de makine. düşünüyordum. Düşünüyordum hangi neydi modeli falan diye iyi yakaladın. Ae bir program diye bir makine. Ya, onu onu almayadan geliyordum. Tabii kıymetli makine. Onunla biraz gelişmeye başladım. Madem ben bu parayı verdim bu makine, ben bu işi biraz daha büyüteyim falan dedin. E, fakat askerlik girdi araya. Asker askerlik enteresan. İzmir'de 35 gün e, denizci olarak Tatil. temel Poli eğitim aldım. Poligon poligon aynı okul, aynı yani enteresanlık evet. yolu diyelim. Evet. O poligonda fakat çok enteresan e, sohbetler, bol, bol zaman var, e, sohbet evet. etme imkanı var. E, 12 tane fotoğrafçı vardı, 189 kişinin içerisinde 12 tane fotoğrafçı vardı. Bazıları da Türkiye'nin gerçekten isim yapmış fotoğrafçıları evet. şu anda, evet. isimlerini söylemeyelim, reklam Peki. olmasın. Reklam da serbest burada, evet. herkese evet. selam Peki. söyleyebiliriz. Herkese selam burada. Ee, askerlik dönemi biter bitmez ifsa üye oldum. Yine askerde e, daha önceden tanıştım ama askerde beraber olduğumuz bir arkadaşın sayesinde ifsa üye oldum. Nevzat ben biliyor musun hayatım boyunca hiçbir ben de fotoğraf çekiyorum ama hiçbir yere üye olmadım. Hele bu ifsa mifsa böyle biraz şey görüyoruz. Çok mesafen vardı. Ama İsfak kıymetli bir. O kadar mı kıymetli ya? Yani? Kuruluş yani. Bana Türkiye anlatsana. Yaş... Ne kadar şey Şimdi şöyle İsfak gerçekten kıymetli bir kurum. Ee, bir defa Türkiye'nin e, en eski fotoğraf derneği. 1959 yılında kurulmuş. Ben yani daha ne söyleyeyim? En eski derneği. İki, i̇ki şey var, e, görüş var. Bazıları aynen senin düşündüğün gibi. Ya ben buraya yaklaşamıyorum. Ben pek örgütlerin içerisindeydim. Sanat da bireyseldir. Örgütlerde yapılacak e, ne olabilir ki falan diyor. Ama başka bir grupta e, motivasyondur diye bakıyor. Sanat üretmek isteyenler motivasyon diye bakıyor. E, ve orada da birçok insandan birçok şey öğrenebileceği düşüncesinde. E, şimdi ben e, derneğe üye oldum. Bir... Görmek istiyordum fotoğraf dünyasının nasıl bir şey olduğunu, sanat dünyasının nasıl bir şey olduğunu görmek istiyordum. Ve birdenbire tabii işin içine girdim. Ee, çok da fazla geçmeden e, önce yönetim kuruluna seçildim. Sonra da dernek başkanlığına e, geldim. Evet yönetim kurulu başkanlığına kadar e, evet. ilerledin onu biliyorum. İstersen orada bir Kesin. nokta koyalım. Tamam. E, i̇fsakla geri döneceğiz ama hemen bir parçaya gidelim. E, Yıldız İbrahimova'dan. Night Diyeceğiz ama tabi hikayesini nevzattan Madem karanlık odaya girmedik Night in Tunisia diyelim. Şimdi e, Yıldız İbrahimov'a benim çok önem verdiğim müzisyenlerden biri. E, muhteşem bir e, müzik e, bilgisi, evet. muhteşem bir sesi, muhteşem bir yorum e, yeteneği çok var. Çok kendine has bir. Çok kendine has. has yani sanatçı, evet. şeyleri de bütün enstrümanları sesiyle... E, seslendirebilecek, i̇yi, taklit edebilecek iyi, iyi, iyi. yetenekte bir evet. hoca artık tabii. Yani yıllardan beri. Şimdi Yıldız... Hmm. E, Yıldız Hanım nereli? Yıldız Hanım Bulgaristan. Tam Bulgaristan. oraya geliyorum. Niyeden seçtiğime geliyorum. E, özellikle bu eseri de neden seçtiğimi söyleyeceğim. Yıldız İbrahimov'a biliyorsunuz 1980'lerin ortasında Bulgaristan'da Türklere karşı bir e, evet, kampanya başlamış. Evet. Evet. E, ve e, isimleri değiştiriliyor, konuşmaları yasaklanıyor, bir asimilasyon politikası var yoğun bir biçimde. Evet. Ee, önce bizim roman kardeşlerle başlıyor bu işler, sonra yavaş yavaş Türkçe konuşan, Türk kökenli olan insanlara sirayet ediyor. sirayet ediyor. Bu sırada Yıldız İbrahim buna çok büyük bir tepki diyor. gösteriyor. Sofya'da her akşam sahne alıyor caz e, kulüplerinde. Fakat diyor ki ben ana dilimle şarkı söylemeyeceksem ana dilimle konuşamayacaksam bu e, politikalar bitinceye kadar ses söylemeyeceğim. söylemeyeceğim şarkı söylemeyeceğim her akşam sahneye çıkacağım ama şarkı söylemeyeceğim her akşam akapella'larla caz yorumları yapmış Çok ve e, müzik camiasında belki dünya müzik camiasında Büyük ses getirdiği kesin ama belki bu politikaların değiştirilmesi evet. açısından da katkısı olmuş Olur, olan bir şeydi. Bu eserde de e, göreceksiniz zaten İbrahimov'un e, nasıl bir yorum yaptığı. Çok güçlü bir yorumu olduğunu evet. Hep birlikte dinliyoruz. Yıldız İbrahimovadan geliyor. Night, turnüsiyim. caz dinleyicileri. Tekrar merhaba. Nevzat Yıldıran misafirimiz. Atilla Aygin'i ne yazık ki bu akşam parçaları seçemedi. Bu arada ama hep öyle konuklar oluyor ama çok da memnunuz açıkçası. Yani. Ama bana, benim, bana iş bırakmıyorlar. Evet bu benim ahkam kesmemi <gülüyor> her akşam engellemiyor. Evet. Sen sen sağlam aldın ben kendine. Sağlam aldım. Aa Yıldız İbrahimovaya buradan selam olsun. Azınlıkların kendi lisanlarını konuşturmamalarına Bunları baskı altında tutup da kimliklerini yok etmesine her zaman karşıyım. Aynen Türkiye'de yapılanlar gibi. Burada da Kürt kardeşlerimizin, ben Yugoslav göçmeniyim ama Kürt kardeşlerimiz de var ve onların da kendi lisanlarında eğitim almalarına ve de kendi lisanlarında şarkı bile söylememelerine zamanında maalesef, maalesef, maalesef bu ülkede bu, bu, ülke bu hikayeleri gördü. Gördüm. Şimdi de başka hikayeler görüyoruz. Bu ülkede Andersen'den masallar biter. Bu ülkede hikayeler bitmez. İpsa gelelim. Güzel şeyler konuşalım. konuşalım evet. En son yönetim kurulu başkanlığında kalmıştık. Evet. evet. Nerede kaldık? Şimdi İpsa yönetim kurulu başkanlığının işine soyunmam diyeyim. Biraz da sanat camiasında şöyle bir eksiklik görüyorum, gördüm filan bence sanat kurumlarında bilim kurumlarında yöneticilerin bu konuda eğitim almış olan insanlardan olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Yani ben işletmeciysem, ben yöneticilik eğitimi aldıysam ve fotoğraf alanına bir hizmet vermek istiyorsam o zaman işletmecilik bilgilerimi, yönetim, organizasyon bilgilerimi burada göstereceğim, açığa çıkaracağım ve bunlarla ilerlemesini sağlayacağım. Dolayısıyla aslında İPSAK hikayesi çok uzun. Fakat e, bu programın konseptinin içerisinde olmadığı için çok kısa e, bir şekilde söylüyorum. E, bulunduğu o atıl, ağır e, e, konumundan onu yukarı doğru çekmek ve kendi ayakları üzerinde duran e, eğitimleriyle, e, hizmetleriyle kendi e, bütçesini çevirebilen bir nokta haline getirebildik derneği dolayısıyla yani benim burada yönetim kurulu başkanlığım 3 yıldır 3 yıl içerisinde belli bir noktaya geldi devrettiğimiz zamanda ayaklar üzerinde duran bir dernek şeklinde şu anda devam etmiyor Hala yani. devam, benim, sizin başkanlığınız benim başkanlığım devam etmiyor ama Altan e, mı var şimdi kim var Altan mı Altan var? bir önceki dönemdeydi yani e, Altan arkadaşımız o da iyi bir fotoğrafçıdır evet, evet. E, benim görüşüm bu şekildeydi hatta hep şöyle söylerim yani menajerlik müessesesi e, Türkiye'de yerleşmiş değil sanatçılar kendi eserlerini kendileri satmaya kendi eserlerini kendileri pazarlamaya kendilerini kendileri, kendileri tanıtmaya çalışıyorlar bence bu e, çok e, faydalı yani sonuç getiren meseleler değil ama tabii bu e, kalkıp da örgütlenme menajerlik falan sor, sorunsalını burada tartışacak falan Hı. zamanımız yok bu başka e, mecraların konusu. Şimdi bu şeye benziyor. Menajer iyi şarkı söylüyor mu? Sana ne kardeşim? Menajer zaten şarkı söylemek için o işi yapmıyor yani. İfsan başında olacak adam da bugün e iyi fotoğrafçı ki. olmayabilir. Bilmiyorum, bu başka bir, şey. başka bir ben şey. Ben iyi fotoğrafçıyım. İfsan başına geçip Başka şeyin başına geç abi. Teknenin başına geç. Peki. Doğru bir yere gidelim. <gülüyor> evet ama tabii sonrası zamanı nasıl kullanıyoruz bilmiyorum ama sonrası İfsa başkanlığı bittikten sonra bana çok büyük faydaları oldu. Bir defa Fotoğraf Sosyetesi'nin en usta, en büyük, en önemli isimleriyle arkadaş olma imkanım oldu. Evet, bu benim belki de şeyim, karakterimle ilgili bir şey. Benim tavrımla ilgili bir şey. Başkanlığı bıraktıktan isimlerini zikredeceğim. Başkanlığı bıraktıktan sonra bir fotoğraf fuarı vardı. Fotoğraf fuarında ee, rahmetli hocamız Sabit Kalfa ile karşılaştım. Bana sitem etti. Nevzat her şey çok güzel gidiyordu. Sen niye bu işi bırakıyorsun da işte falan gibi. Eee bir bizim akademiye gel de orada bir yemek yiyelim. Sohbet edelim dedi. İçeri girdim İbrahim zaman abimiz aynı şeyleri benzer şeyleri söyledi. Gene konuş dolaşmaya başladığım fuarın içerisinde bir sürü dost arkadaşla görüşüyoruz. Bu sefer rahmetli Nevzat Çakır Aynı şeyleri söyledi. Sonra bir düşündüm. Dedim ki bu insanlar hepsi beni yemeğe davet ediyor ama bu böyle olmayacak. Herkesle yemeğe çıkarsam <gülüyor> kötü. Ee, <gülüyor> tehlikeli. <gülüyor> tehlikeli ve ya. hemen bir organizasyona girdim. Herkese davet ettim. Tanıdığım herkese davet ettim. Kimleri davet ettiğimi bildirerek davet ettim. Ve böylece Salı Fotoğraf grubu kuruldu. Ya, çok Daha güzel. önce ismini duydunuz siz. Başka bir konutlar sahibi Tabii ki mutlaka. Evet fotoğraf camiasının e, örgütsel yapısıyla ilgili e, benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Artık sohbet biraz gelişirse kuşkusuz. E, tabii tabii süre... fotoğraftan devam edeceğiz evet. mutlaka. Artık ondan sonra zaten bu sorudan sonra fotoğraftan ve müzikle yani, olan evet. ilişkiden e, de bahsedeceğiz. Ilişkiden bahsedeceğiz. Evet. E, ne yapalım? O zaman bir parça arasına gidelim. Evet. E, yine enteresan. Tabii ki sevgili Nevzat'ın seçkisinden bir parça çalacağız yine. Dusko. E, Goykoviç, Goykoviç Orkestradan gelecek. E, Night of Skopje yani Üsküp Geceleri Üsküp. diyeceğiz. Bunun bir hikayesi varsa onu da alalım ama. Şimdi bunun hikayesi ne bileyim Yıldız İbrahim Ova'nın hikayesi gibi ya da Feroz Mustafov gibi değil. Fakat benim çok sevdiğim bir e, yorumcu çok sevdiğim bir müzisyen ve e, eser standartları çalıyor olmasına rağmen çoğunlukla standartları çalıyor olmasına rağmen Mutlaka içinde Balkan ezgilerini, Balkan'ın ruhunu evet. mutlaka bir yerlere yerleştiriyor. yerleştiriyor evet. e, o bakımdan ben bu albümü, Balkan Blue e, albümü ben çok severim. Yalnız tabii belki bir parça çalacağız Balkan Blue'dan. Evet. Ama e, yorumları da çok iyidir. E, yani Balkan Blue'da yerleştirme var diyorsun. E, olabilir. O Dusko Gojkovic'ten iki parça dinleyeceğiz <gülüyor> üst üste. Oh abi, ne güzel. Ama... E bu parça hakikaten bir hoş bir parça. Hmm, Teşekkür e ediyoruz. sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Hızlı ve keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Nevzat'ın seçtiği güzel parçalar eşliğinde. Şimdi fotoğraf dedik. Bu kadar hoş bir seçki dedik. Bu ikisinin bir paralel noktası var mı acaba? Bir onu soralım. Çünkü senin biraz önce bana gösterdiğin o kaytemiz fotoğraf sergisine de geleceğiz. İstersen onu bu soruda aradan çıkartalım. Şimdi benim görüşüm sanat dallarının hepsinin birbiriyle e, yatay ve organik ilişkileri var. E, bir sanat dalının diğer bir sanat dalını etkilememiş olması pek düşünler, düşünülebilir bir durum şey değil. değil. Ben e, Benim görüşüm o. Dolayısıyla her e, sanatçı başka sanat disiplinlerinden beslendiğini düşünüyorum. E, ben bunu fotoğrafa ba şöyle e, bağlamak istiyorum. Ben, ciddi bir e, meloman mı diyoruz müzik severim e, bir, bir ayırmam da yani da, de, benim önceliklerim arasında her ne kadar caz varsa da e, klasik müziği de çok dinlerim etnik müziği de çok e, severek dinlerim ve takip de ederim e, benim için e, iyi müziktir söz konusu olan e, Rokay item... Evet, yani ben böyle düşünüyorum. Tabii ki başkaları nasıl düşünür, bilmiyorum. Müzik benim bir tutkum, gerçekten bir tutkum. Özellikle üniversite yıllarında ciddi olarak yükselen bir şeydir. Hani bazı şeyler vardır, inkarla başlar. Ben yetiştiğim bölgede klasik müzik, caz çok böyle dinlenir bir şey değildi. Ama ben önce o grubun, o müzik grubunun, işte Arabesk'in vesairenin inkarıyla başladım. Bunun reddederek daha güzel müziklere yönelmeye başladım ve dolayısıyla klasik müzikle ve cazla tanıştım. Büyük bir şans eseri. Dünyanın en iyi müzisyenlerini burada dinleme şans, e, canlı olarak dinleme şansına sahip olduk. Yani isimlerini Miles Davis'i bile, e, e, bile izlemiş, Chad Baker'ı bile izlemiş, bir kuşağın şeydi, şeydi. Herkes, e, kimler geldi geçti yani. Evet, şimdi bu kadar tutkun olduğum müzik, benim e, çocuklarım iki kızım var. Aa, ee, buradan selam söyle, İsimler, evet. isimlerini alalım. E, büyük kızın Eylem Öykü, Küçük kızın Beste. Eylem öykü ve besteyi Selamlar var. Selamlar olsun. Kaç yaşlarında? Ee, 31 ve 26 yani Oğlum. 25 yaşlarında. Abi küçük dedin. Evet. Evet. <gülüyor> <bey>. Bayağı küçük. <gülüyor> Ama Nezat o kadar genç duruyor ki ben hani biri büyüğü 10 küçüğü 6 diyecek gibi geldi bana. Yok cebime girsin. <gülüyor> <gülüyor> Kıskanma Ahmet <ya>. Peki. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, şimdi e, malum hep böyle denir ya. Ebeveynler kendilerini yapamadığı şeyleri çocukları üzerinde <gülüyor> e, öyle yaparlar e, öyle e, ve ben e, Eylem öyküye işte beş yaşından itibaren müzik eğitimi aldırdık ama tabii ki ezbere değildi önce hocalardan e, kulağı var mı yok mu diye test edip ondan sonra aldık e, e, öykü Mimar Üniversitesi Devlet Konservatuarının yarı zaman e, bölümünden piyano bölümünden mezun. Beste de yine aynı okulun keman bölümünden mezun, yarı zamanlı. İkisi de müzisyen. İkisi de müzisyen, müzisyen. ikisi beraber çalabiliyorlar. Ee, bu tutkum, yani ben müzik tutkumun ne olduğunu anlatmaya e, çalıştım, o bakımdan buraya girdim. Okay, e, okay Temiz'i daha gençliğimde tanırdım, hatta e, tencere taba çalıyor bu adam falan diye. Evet. Evin nereden geliyor o yani o tanışıklık? Şimdi şöyle oldu, İsveç'ten döndüğü zaman Türkiye'ye bir atölye kurdu. Ben bunu basında falan duymuştum. Aslında niyetim öyküyle bir müziği beraber paylaşmaktı. Tabii ben o eğitim alıyordu, ben ritim yaparız, beraber gider gelir miyiz diye böyle bir hayal kurarak ritim atölyesine girdim. 2002 yılında başladık onunla beraber çalışmaya ve birkaç yıl öncesine kadar atölyede beraber bayağı işler yaptık. Şimdi, dolayısıyla yani beraber derken ben bir amatör e, olarak e, amatör olan diğer insanlarla sahne alarak belki bir 15-20 defa o kayıtımızda o aynı şey, sahneyi payla sah paylaşmışız. Bir, sah işte. sah bir sahne hayatın da var senin yani. Evet e, <gülüyor> Yıldız İbrahimovay'la bile e, aynı sahneyi paylaştık. Yani şans evet. eseri. E, dolayısıyla şimdi bu böyle olunca bu, o aralar kafamda bir şeyler dönüyordu ben bunu fotoğrafla nasıl birleştirebilirim diye derken dedim ki ya Okayi Teniz'in portrelerinden ya da yaşamından e, o, bir takım şey, kesitler dediğiniz gibi al, alarak e, bir şeyler yapabiliriz belki kendisine açtığım konuyu biraz huysuzdur için çınlasın <gülüyor> e, e, önce nazlandı fakat sonra projeyi beğendi çok kibarsınız biraz dediniz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> okay Temiz <gülüyor> selam Ustamız selam olsun Selam olsun ustamıza O ee, çalışma olsun artık O kadar olsun O kadar olsun, olsun. Ee, Onu da olsun sonra yaparız <gülüyor> <gülüyor> ee, Okay Hoca'nın e, fotoğraflarını çekmeye başladım Beraber e, çeşitli zamanlarda Sahnede ne bileyim aklımıza gelecek her türlü yerde Babilondan tutalım. Ee, İskeçe'ye gittik beraber ee, Yunanistan'da fotoğraflarını çektik. Sergimin afiş fotoğrafı oradan oluştu. Ee, Hollanda'da bir workshop'u vardı. Ee, Workshop'un olduğu sürede ben de bir seyahatteydim. Onunla buluştum. Hollanda'da Amsterdam'da fotoğraflar çektik. Yani birçok yerde evinde orada burada her yerde fotoğraf çektik dışarıda. Dolayısıyla 2008 e, senesinde... Amsterdam'da bir tek... Fotoğraf mı çektiriz? Biz tabi çok masum masum. ile birlikte masum masum. E, tonlar oradan oluştu? Tonlar oradan oluştu. güzel tonlardır onlar. <gülüyor> Dolayısıyla o Temiz'in e, fotoğraflarından 2008 yılında e, bir sergi yaptım. E, Türkiye'de bir fotoğrafçının bir tek sanatçıyı kontrol şey, e, kon, konu ederek, ederek e, yaptığı tek proje hala hazırda gibi duruyor bence iyi bir iş oldu. Gelip güzel bir iş oldu. Evet. Müzikle fotoğrafı bir ölçüde burada bir birleştirmiş olduk. Çok güzel. Tonlar derken de fotoğrafın tonlarıyla müziğin, müziğin tonları tonlarını bir araya güzel, getirmeye evet. çalıştık. Çok güzel. Cahnim, İsmi cahnim. kim bulduysa tebrik ederiz. Evet. Yani sergi, <gülüyor> fotoğraflar ve ...bütün hepsi kadar konsept kadar güzel e, e, e, isim... ton diyorsun... ton... ...isim gerçekten e, güzel oldu... ...ama katkıların şimdi... E, ...Ahmet Özyurt fotoğrafçı arkadaşım... E, ...ve Meri Akol ...yine fotoğrafçı dostum... ...herkesinin etkileri var selamları olsun... ...bütün güzel insanlara böyle... ...emeği geçen insanlara selam, selam. olsun... ...yalnız enteresan bir şekilde... ...hepsi de laflıcağızdan bir geçiyorlar yani... ...işte onlar da bizden nasipleniyorlar... <gülüyor> burada. Güzel, güzel. <gülüyor> Peki ne yapalım? Bir parçaya gidelim mi yine? Vallahi hep işte Balkan Balkan diyoruz. Burada aslında çok ciddi bir hmm, birikim, kalabalığı oluşturan şey insanlar kültür, var. Türlü birikim. Evet. Gelsin e, o zaman. Yine Dusko Goykovic'ten gelecek. Ee, Samba, Samba, çigan. Çigan. Diyeceğiz. Çigan. Ee, birlikte e, dinleyelim. Bu bildiğimiz Türkçesi çingene değil mi? Çigan diyelim. Peki diyelim. <gülüyor> Music sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Bu akşamın konuğu sevgili Nevzat Yıldıran. Güzel hikayeler eşliğinde, güzel müzikler eşliğinde sizlerle birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Ama Nevzat suyun öbür tarafından kalktı geldi. Evet, bayağıdır da uğraşıyorduk getirmek için evet. <gülüyor> bugüne kısmetmiş. Şimdi tabii fotoğraf dedik, müzik dedik. Birazcık da senin sergilerinden bahsedelim. Çünkü hem toplu sergiler var, hem kişisel sergiler var. Yurt içi var, yurt dışı var. Birazcık oralardan bahsedelim. Bakalım bizi nereye götürecek Rüzgar? Şimdi ben hem İpsak Başkanlığı zaman döneminde hem daha sonra Salı Fotoğraf Grubu'nu kurduktan sonra o dönemde hep kolektif işlere e, önem vermeye çalıştım. Çünkü e, kolektif işler pek e, ülkemizde görülmüyor. Salı Fotoğraf Grubu'nun belki kuruluşu da bunun altında yatan e, e, budur. Nevzat, niye salı, çarşamba günü mü kuruldu? E, şimdi birkaç akademide e, yemek yedikten sonra bunu bir grup aslında bir grup kuralım diye yola çıkmadık. E, fotoğraf severler, fotoğraf sanatçıları, abilerimiz e, duayenlerimiz falan bir arada gelip sanat paylaşalım diye yola çıktık. Fakat bir grup haline dönüşelim diye teklifler gelince e, ismi üzerinde bir takım değerlendirmeler de oldu. Ben e, salı günleri toplanıyorduk. E, birden e, Robinson Crusoe cuması aklıma geldi. <gülüyor> Dedim <gülüyor> ki ya cuma oluyorsa bir isim salı niye olmasın, olmasın. grup. Yani dolayısıyla herkese bu görüşü e, benimseyince salı fotoğraf grubu oluştu. Herkesin bu görüşü benimseyince cümlesini özellikle kullanıyorum. Çünkü ben hep demokratik yaklaşımlarla yönetmişimdir ya da organize etmeye çalışmışımdır. Herkesin fikrini alarak belli bir noktada buluşturmaya gayret sarf etmişimdir. Dolayısıyla kendi anladığım kadarıyla herkesin fikrini alıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben ne diyorsam o olacak. Evet. Herkes eşit. Herkes eşit <gülüyor> Demokrasi ama ben... Demek değil mi? Evet. İşte. evet. Herkes eşit ben herkese daha eşit. <gülüyor> evet. Biz böyle öğrendik demokrasiyi. Son <gülüyor> 20 senedir gördüğümüz demokrasi bu. <gülüyor> Şimdi sergiler tabii daha çok kişisel sergilerinden çok grup sergilerine yoğlaştık Bu portreleme sergisi iki tane düzenledik. Bunlardan biri e, yine foto Salı Fotoğraf Grubu'nun e, birlikte oluşturduğu bir sergiydi. Biri Gültekin çizgen e, fotoğraflarından bir sergi oluşturduk. Sonra benim çok sevdiğim İsa Çelik abimin fotoğraflarından... Ben de çok seviyorum e, İsa. Ben, benim için çok değerli bir e, fotoğraf sanatçısı. İnsanlığının dışında entelektüel yapısının dışında fotoğrafçılığı çok üstündür benim görüşüme göre. E, katılan olur, katılmayan olabilir. E, onun sergi, fotoğraflarından sergi yaptık. Sonra bir süre e, İznik'te, İznik köylerinde çalıştık. İznik köylerinde e, çalışıp orada bir e, sergi oluşturduk. E, biz. süre yakın geçmişte de yani belki 6 7 sene öncesinde yine Paris'te Foto Paris diye bir e, Paris Foto diye bir organizasyon var. Çok büyük bir fuar. Dünyanın belki de en önemli fuarlarından biri. O fuarın olduğu dönemde Paris'te yaşayan yine sizin konuklarınızdan oldu Mehmet Ömür. Mehmet Ömür. Evet. Mehmet Ömür'ün e, aracılığıyla, oradaki bir galeriyle anlaşma oldu ve orada yine bir karma sergiye katıldık. Şimdi birdenbire sen ne yaptın hangi sergileri yaptın falan deyince insan aklına gerçekten <gülüyor> gelmiyor bu programın konsepti de çok doğaçlama. <gülüyor> yani daha önce hiç hazırlandığım sorular değil bunlar şu anda dinlediğim sorular ve bazılarını atlamış olabilirim ama fotoğrafla ilgili bu tip etkinliklerimiz oldu tabi gösteriler paylaşımlar bunlar oluyor bazı yazılar dergilere yazılar yazdım dergilere fotoğraf verdim vesaire yani bu tip etkinliklerim oldu salı, salı grubu devam ediyor mu hala? Salı grubu devam ediyor ve Türkiye'de belki de bu kadar uzun soluklu bir toplantı olmamıştır. Biz de her ayın ilk salısı yine toplanıyoruz. 1995 yılında kuruldu. Kaç olmuş? 27 sene olmuş değil mi? 27 senedir her ay toplanmak ciddi bir şeydir. Bir disiplin gerektiriyor. Disiplin <gülüyor> kavramını belki daha sonraya bırakabiliriz. bırakabiliriz. <gülüyor> bir şey soracağım. Salıya geç de olsa çarşambadan birilerini alıyor musunuz? Ya, yani biz de gelelim en azından yemek yeriz. <gülüyor> Bir toplantıya gidelim Atilla. Gidelim bakalım ne yapıyorlar değil mi? S seve evet. seve sizi davet ederiz. <gülüyor> Peki. Konuklar her zaman kapımız açık. Bir salı şeyini gününü boşaltalım. Boşaltalım evet. Her akşam radyo programı, her akşam radyo programı. Biz de biz bu salı yapmayalım. Biz de canımız <gülüyor> <ağrı>. <gülüyor> Vallahi en sevdiğin yemek ne diye sormuşlar ama kuru fasulye demiş. Her akşam yer misin demiş yok abi demiş. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki ne yapalım? Bu bir parça gidelim. arası verelim. Sambuna caz diye dedi. Evet. Kimden gelsin Atilla? Şimdi teologus. Hikayesi teologos, gelecek. Bu yine şey albümünden. Bu Balkan boyası albümünden. Şimdi ben bu sambuna'ya baktım. Bu Sambona bir Yunan çalgısıymış. Bu İskoç gaydasına benzer bir alet Doğru. galiba. Doğru. Ee, bir hikayesi varsa veya senin aklında kalan bir şey varsa parçayla ilgili şimdi Ben e, malum e, triolar cazın e, böyle birkaç enstrümanla yorumlandığı çok güzel tabi ki eserler. Onlara hiçbir itirazım yok. Ama başka enstrümanların içine e, katıldığı eserleri daha çok seviyorum. Yani işte belki işte bir kabak kemane, evet. belki bir e, gayda, belki bir e, bağlama. Balkanlar çok bu konuda deneyi açık müzisyenler var enteresan bir şekilde. Evet yani şimdi belki bundan birkaç ay önce e, Dede işte, Ağaç'ta bir barda e, çok ilgimi çekti. Aslında sesi yemek yediğim lokantada e, Ahtapot'da diyeyim önce. Ee, orada dinledim. Çok enteresan bir sesti. İlgimi çekti. Yemekten kalktıktan sonra oraya gittim yöneldim. Gerçekten de demek ki seviliyormuş. Şu anda isimlerini e, e, söyleyemem ama hepsi kayıtlarımda var. Ee, bir erkek bir kadın, genç e, sanatçı. İnanılmaz evet. enstrümanlar kullanıyorlar. Hesabı, Hesabı ödeyemeyenlerimi söyletiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Gaydayı da e, kemençeyi de evet. Yani gitarı da her şeyi o, o konsepte uydurabiliyorlar. Yaratıcılık çok, yaratıcı çok evet. herhalde evet. evet yani, şey yok yani bir sınır tanımıyor sanki Balkan emezisyenleri. Yani, evet. O bakımdan e, bu da enteresan çok hoş, bir eser olabilir. Evet hep birlikte dinleyelim. Ee, Sam buna cazlayacağız. Teologos Grillis. Hep birlikte dinliyoruz. Bunu da okudum ya ben artık kimse sırtım yere gelmez. Sırtın yere, yere gelmez. dinleyicileri her zamanki gibi bir programın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama sevinçliyiz, üzgün değiliz program biter bir daha çağırırız aynı konu çok sevdiğimiz e, konular konu bitmiyor çünkü var. evet hmm, bu müzikle fotoğraf ilişkisi sadece tabi o OK temizle birlikte neticelenip bitmedi daha başka böyle böyle o yelken böyle arkadan başka isimlerle de doldu Başka şeylerle de doldu, nelerle doldu. Aslında bu projeyi ben devam ettirmek istiyordum ee, ama e, müzisyenlerin bu konuya çok sıcak bakmadığını hissettiğim için biraz da tabii iş hayatı, e, başka e, hayat sorunları vesaire çok fazla eğilmemi engelledi. Fakat ben ciddi konserlere giden bir e, müzik severim. Yani senede 50'den az olmak kaydıyla konser izlerim canlı olarak. Zenginlik böyle bir şey. Evet, e... <gülüyor> Kültürel zenginlik. <gülüyor> Kültürel zenginlik. Biletler evet. bedava ben, mı? Ben, <gülüyor> ben öyle diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> e, sahnede izliyorum. Bazı enteresan şeyler görüyorum. Ya, keşke makinamı getirseydim. Daha genç yaşlarda makinamı götürüyordum tabii. E, bazen sorun da yaşıyorduk. Çekemezsin. E, Çekten, çekemezsin. Değil mi? Evet yani neden çektiğini belirler. Zaten sepa kullanma neredeyse i̇şte, şansı iyi çok. Evet düşünürken düşünürken birden dedim ki ben de konserlere geliyorum, fotoğraf da çekmek istiyorum. Peki bu, bunun alıcısı var mı ya yani da alıcısından kasıt ekonomik değil. Bunu izleyecek ki evet. buna meraklısı var mı? Zaten. ...sanattan para kazanmayı hiç düşünmedim. İyi ki de düşünmemişim. <gülüyor> evet doğru yapmışsın. <gülüyor> düşünmemişim. İkimizin yan yana fotoğrafını <gülüyor> çekip koyacağız. Dükkanlara koyacağız. Sanattan para kazanmayı <gülüyor> düşünen... <gülüyor> ...düşünmeyen. <Evet. gülüyor> <gülüyor> ben konserlere gittikçe o zaman... E, ...ne yapabilirim... ...derken... E, ...birden aklıma... E, ...sevgili Sanan Baril geldi... Onun Andante Dergisi, Genel Sanat Yönetmeni. Evet. Ona da selam olsun buradan. Selam Kendisini olsun. programa bekliyoruz. Ee, onu açtım konuyu. Dedim ki ben her ay fotoğraf, her zaman fotoğraf çekiyorum. Aa ben uzun zamandan beri düşünüyorum. Bizim dergide ayın fotoğrafı diye bir sayfa oluşturalım. Senin çektiğin fotoğraflarından e, seçtiklerimizi oraya koyalım dedik. Ve bu öyle başladı. Yani bilmiyorum kaç sayı oldu, saymıyorum ama herhalde 5-6 seneden beri Ayın devam foto ediyor. Devam ediyor. Ayın fotoğrafı devam ediyor. fotoğrafı bir küçük bir metin yazıyorum konserle ilgili e, fotoğraflarımı e, ama tabi daha çok caz ve klasik müzik, müzik e, müzisyenlerinin e, yorumcuların fotoğraflarını e, yayınlıyoruz. Dolayısıyla hani böyle de bir katkısı, sanatsa bir katkısı var mıdır diye düşünerek böyle bir yolculuğa çıktık ve devam ediyoruz. Çok güzel, elane sağlık. Önemli olan zaten yolculuk. Tabii, şey aynen. Mi? Çok doğru. Kervan sonra yolda şey oluyor, düzülüyor. Düzülüyor, doğru. Evet. Ee, hakikaten bir şey niyetlenip yapmak önemli olan. Sonra bakıyorsun başka formatlarda, başka işlere dönüşüyor. Önemli olan bunu cesaret edip bu yola çıkmak hakikaten yüreğinden öperesin evet, tebrik, tebrik ediyoruz tebrik. bu yaptıkların hiçbir tanesini yapmadım onun için tekrar teşekkür <gülüyor> ediyoruz şimdi bambaşka bir sulara yelken atacağız bu akşam bizim kırmızıların yanında güzel bir eşlikçimiz var çok Vallahi... güzel bir ceviz yiyoruz birazcık istersen oralardan bahsedelim bu senin cevizlerin senin yetiştirdiğin cevizler biz, biz kıramadık cevizleri <gülüyor> Nevzat kırdı <gülüyor> getirdi Evet dan evet, kırdım getirdi <gülüyor> e, Biraz da oradan bahsedeyim Çünkü bir hani bu tarım adamı Denir mi bilmiyorum ama nedir yani Şimdi ben şehirliyim İstanbul'da doğdum Hiçbir şekilde de köy yaşamı Çiftlik ve işte Çiftçilik falan Benim hiç şeyimde değil fakat doğayı Seviyorum Sevim. zaten zaten Fotoğraflarımın büyük bir çoğunluğu da doğada Çekilmiş fotoğraflardır e, o, baktığım zaman doğayı önce sonra insanları e, görüyorum e, bu doğa aşkım yıllardır böyle bir sürüyor e, e, baktım e, yarım asır e, değiş, dönmüş bizim yaşımız yarım asır geçmiş e, ne yapayım falan e, bu e, lojistik nakliye işi de bayağı yoruyor bayağı sinirimizi bozuyor bir yerde doğaya da gitsek fotoğraf da çeksek <gülüyor> Rahatlayamıyoruz filan derken bir arazi satın aldım ee, İpsala'da İpsala içerisine bağlı ama Keşan'a daha yakın bir yerde bir arazi satın aldım önce bir buğday ektim sonra ayçiçeği ektim hesapları yaptım baktım kurtarmıyor, kurtarmıyor. <gülüyor> kesinlikle Maalesef. kurtarmıyor bir mucize ee, ben bu işin içine girdikten sonra anladım çiftçiler Gerçekten mucize yaratıyorlar. Güzel, değil mi? Gerçekten mucize yaratıyorlar. yaratıyorlar. Bir şey, evet. Yani e, bunu ekonomik boyutlarına falan girmeye kalkarsak hakikaten altından... Üçülükte belki o yüzden kalmadı yani. Kalmadı. Hani ne hayvancılık kaldı ülkede, ne e, tarım kaldı. E, hayvancılık kalmadı, tarım kalmadı. E, örneğin kendi bahçemde e, yanlış çiftlik gübresi kullanmaya kalksam e, yok. Yok. Yanarsın. <gülüyor> Yanarsın. <gülüyor> evet evet. aynı. 10 sene önce e, bulabiliyordum ama e, ilk 3 sene önce bulamamaya başladım. Onun bir ismi vardı. Neydi onun ismi? O, o, ona bir şey diyor köylüler. Uyanmış gübreye. şimdi Her yerde evet, başka, başka bir, bir şey. Ilgili, evet. e, Ege'de, bir, Ege'de bir ismi var onun. E, onu Tezek ya. E, Te, yok başka bir isim başka daha isim. var. Şimdi Nevzat doğadaki şeyi söyleyince doğaya ilgim var. Doğan, doğayla aklıma bir fıkra geldi. Anlatayım mı ya? Anlat, programdan vakit çalmayalım Hayır. peki adamın biri deniz kenarında oturmuş bir elinde pet su şişesi bir elinde koko kola ken içmiş içmiş böyle şezlongdan fırlatmış koyun öbür tarafından da birileri geliyor üzerinde mavi elbiseler çöpleri topluyorlar adamın bunları fırlattığını görünce bir anda böyle nevirleri dönüyor adama girişiyorlar ağzını burnunu kırıyorlar Niye dövdünüz beni diyor diyor Doğan'ın dengesini bozuyorsun diyor. Toparlanıyor adam otel'e gidiyor. Arkadaşı kapıyı açıyor. Ne oldu diyor? Vallahi diyor ben de anlamadım diyor. Ne Doğan'ı tanırım ne yengesini tanırım ağzımı burnumu kırdılar ama diyor bozdum diye diyor. Güzel. Yani ceviz hikayesi öyle başladı. Sonra araştırdım, e, fizibilitesini yaptım. E, dolayısıyla e, ceviz ağaçlarına karar kıldım. E, çok hobi düzeyinde. E, çünkü çok büyük bahçeler var ee, ağaçlar küçük mü büyük? Mü? şu anda ağaçlar büyük yani e, verim aldığımız 1000 ağaç Bin civarında Bin ağaçımız civarı, var güzel. bazı e, yeni eklemeler de yapıyoruz Birkaç, e, sadece ceviz sayı. mi? sadece ceviz yani, bahçede... nefzat bir şey soracağım bina ağaç için kaç dönüm lazım? Bin ağaç için e, 50 dönümün boş yer dönümün var mı yani? E, buluruz <gülüyor> <gülüyor> ağaç mı dikeceğim? E bizim de bir dikilmiş bir ceviz ağacımız, bir ağacımız olsun diyorsun Gülhane diyorsun. Parkında. Evet. bir ceviz ağacım diyorsun. Evet. Ama şimdi bir de şöyle de bir e, olayın ne diyeyim romantik tarafı mı diyelim felsefi tarafı mı diyelim ya kardeşim ben bu yaşıma kadar doğada üretilmiş birçok şeyi tükettim e, borcumu ödeyeyim ben de öğreteyim artık e, çok güzel dedim. Ve... Hepimiz aynı kafadayız. Çok güzel, e, çok güzel. Yani evet. ellerine sağlık. Bugün de sağlık. Bugün pazar cesim. Pazartesi. O zaman mesela biz de bir Pazartesi grubu kurabiliriz. Kuralım, evet, hemen. Evet. Doğadan Buradan... aldıklarımızı doğaya geri vermek ee, üzere Pazartesi grubu. grubu. Salı fotoğraf var da Pazartesi geri verme grubu niye olmasın? Tabii katılırım. Olsun. Çok güzel bir fikir, güzel. Peki. O zaman bir parçaya gidiyoruz. Ee, madem yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz, ben size birer kahve ikram edeyim. Ya ben anlamadığım bir şey var Atilla. <gülüyor> Memleketi soydular, tükettiler, bitmiyor. Bu ceviz ağaçlarını biz dikmezsek kim dikecek bundan sonra? Torunlarımıza, çılıklarımıza, çocuklarımıza tabii, nereden ne kalacak? Ce ceviz neymiş falan diyecekler yani. Tabi ya ceviz diye bir şey varmış diyecekler. M işte. Mercimek, mercimek <gülüyor> ve saman ithal eden bir ülke. Türkiye durumuna gelince tabii, evet. Ay çekirdeğinin yağı gelsin diye dua ediyoruz. Evet. E, gemilere savaş, savaş, savaş, savaş bölgesinden, evet, savaş bölgesinde dua evet. ediyoruz. Aynen. Evet, e, tarım, aynen. tarım köylerde. E, 50 yaşından aşağı insan yaşamıyor artık. Tabii. E onlar herkes öldükten çünkü. Evet. Er, onlar öldükten sonra da tarımı e kim sürdürecek? Kim devre Kim, de alacak, kim? şey yapacak? Vallahi bir, işte kim? sonunda diyecekler ki herkes köyüne gitsin. Ben en yakın köyü bildiğim Mecdiye köyü gideceğim oraya. <gülüyor> güzel orayı da güzel yapmışlar <gülüyor> ama <gülüyor> orada güzel yapmışlar. Mecdiye köy evet. meydanı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> orada <gülüyor> biraz ağaç var bari. 3-5 tane. <gülüyor> var sonra. evet evet. Ee, şimdi yine parçaya gidiyoruz. Ee, bu, bu kahve işi de bir sıkıntılı. Allah iyi biliyor bu işi evet, tabii. Doğal ve kahve global kahve kalmayacak beyler. Evet evet. Kahve kalmayacağı bırak. Kahvenin kilosu bile acayip paralar oldu artık. Evet. Bundan sonra artık düğünlerde altın mı altın değil, kahve geline takacağız. geline kahve çekirdeği <gülüyor> takacaksınız. Peki, o zaman Black Coffee diyelim. Yıldız İbrahim gelsin ama bir hani kısaca senden bir iki. Ben laf aslında alalım. E, Yıldız İbrahim ile ilgili görüşlerimi biraz önce evet. söyledim hangi eseri yorumlarsa yorumlasın ki bu albümünde Back to My Love'dı. Evet. O albümünde standartlara yer vermiş. Evet. Büyük e, Dizigilespi gibi işte ne bileyim Biloldei falan on, on, eserlerini yorumlamış. Her eserinde başka bir tat var. Evet. Evet. Yani sözleri de başka bir şey, akapellası da başka evet. bir şey. E, sesini bu derece kullanabilen insan Sen, çok az. Chance. Çok az. Evet. Evet. Peki o zaman bu güzel Sev, parçayı Sevgili Joy caz da laflayacağız dinçleri. Bugüne kadar suyun öbür tarafından Balkan caz müziği hiç yapmadık. Evet, bu akşam Akkadan bir akşam, ilk oldu ve, ilk, ve ilk, ilk çok, çok tekrar bana kısaca Nevzat'a, Nevzat evet. evet Nevzat Yıldırın. Vallahi ben kardeşimize teşekkür ederim. Bu coğrafyayı e, biraz olsun. Taşıyabildiysen, biraz olsun hissettirebildiysen bana gerçekten onur verir. Bence borcumuz var oraya, bir gönül borcumuz var. Evet, var. Ve, e, ve Türkiye'deki müzisyenlerimiz tabii ki çok değerli insanlar var. Tabii ki çok şeyler var ama bu coğrafyaya biraz daha eğilip oradan beslenmelerini çok isterim. Evet, çok güzel. Evet. Kahveler güzel. hiç olmazsa oradan gelsin. Gelsin. Black Cafe Kafe, diyelim. Yıldız İbrahimov'a. It's nicotine And not much heart To fight A oh, black coffee akşamlar laflayacağız dinleyicileri Cuma dinleyenleri Günaydın laflayacağız dinleyicileri Perşembe geçicileri de iyi akşamlar iyi geceler diyelim Nevzat Yıldıran kırmadı. Suyun öbür tarafına yakın topraklardan Ceviz ağaçlarının gölgesinden Çıktı geldi Fotoğraf dedik Nakliye dedik Salı fotoğraf grubu dedik Yer dergiler dedik Okay temiz dedik Başka ne hobiler var Başka ne meraklar var? Şimdi Kazık mı sordum abi? Biraz kazık <gülüyor> zor, zor aslında sordum. nereden gireceğime <gülüyor> O kadar çok var ki demek ki. ki o seçecek şimdi. Şimdi e, hayat katlanılmaz olduğu için sanat vardır diye bir söz var. Yani sanatın her alanına gerçekten böyle bir oburcasına bir ilgim var. E, edebiyat, şiir, felsefe e, bunu da sanatın içerisine koymak gerekir mi gerekmez mi bilmiyorum e, sevgili abim burada kolaklarını tekrar çınlatmak istiyorum ismini de zikretmek istiyorum Erdal Atabek le bu konuları konuştuğumuz zaman abi ben neyim dedim sen bir sanat katılımcısısın dedi. Ben dedim tüketici hmm. miyim, neyim? Yani ama hmm. gibi, öyle bir öyle bir sanat katılımcısı <gülüyor> diye bir tabiri ondan duydum. Kulaklarını da burada <gülüyor> çınlatmak <gülüyor> istiyorum. Çok çok değer verdiğim bir isimdir. Ee, şimdi şöyle başlayayım ben aslında bu konunun açılımına. Ee, uzundur ee, fakat çok kısa şekilde geçmek istiyorum. Ekin Yazın Dostları diye bir grubumuz var. Bu grup e, sosyal ortamda yani daha çok internet aracılığıyla örgütlenmiş bir grup web sayfamızda var Ekin Yazın Dostları diye girdiğimizde bu grubun esas kuruluş amacı e, okuma grubu. E, her ay bir kitap okuruz e, ve o kitabı e, toplanarak tartışırız. Ve sırayla herkes önerir. Herhangi bir moderatör yoktur. Yani daha doğrusu yönlendirici yoktur. Hı. Moderatör şöyle vardır. Bu ay bende ses sıra. Ben bir romanı e, öneririm. Herkes o romanı okur. O, roman, o kitabın sahibi benimdir. Toplantıyı ben düzenlerim. Kafeyi ben bulurum. Toplanacağımız yeri ben bulurum. E, moderatörlüğünü ben yaparım. E, ve orada biter. Bir sonraki adımı sana Hayır verirsem, edersin. kime verdiysem o, o adımı öyle götürür. E, bu hem İstanbul, Ankara, İzmir, Marmaris, Marmaris, Karadeniz, Marmaris. Birçok yerde şeyleri olan, kolları olan, şubeleri demeyeceğim, kolları olan bir organizasyon. Bu grubun altında, bu ismin altında felsefe grubumuz var. O da iki ayda bir toplanırız. Bir felsefe hocasının moderatörlüğünde gider bu. O bize bir konu verir. O konu üzerinde kaynak da gösterir. Bazen film de tavsiye eder o konuya uygun şeyleri. Bunları izleriz, okuruz, inceleriz ve sonra tartışırız. Senin iyi vaktin oldu geldin bize. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> ne güzel. Gerçekten biraz e, zor e, Çünkü bu grubun yine içinde Az önce söylediğim ya tiyatro bir süre sahneye çıktım Lise yıllarında falan sonra geri döndü bu bana dediğimde e, Bir de tiyatro e, jürisi var bu grubun ikinci Yazın Dostları e, jürisi ödül jürisi olarak geçiyor Biz, Tiyatro ödülleri Tiyatro ödülleri evet 10 evet. e, yıldır bunu Sürdürüyoruz. Bu sene dokuzuncu ödülü vereceğiz. Aslında onuncu ödülü verecektik. E, fakat pandemi, pandemi sırasında e, bir yıl aksadı. Dolayısıyla oraya. Dolayi yani biz e, izleyen bir grubuz, e, tiyatroyu izleyen bir grubuz. E, yılda yaklaşık 80 civarında oyun izleriz e, ve onları sene sonunda değerlendirir, ödüllerini veririz. Güzelde bir törenle taşlandırırız. Hiçbir şekilde. E, tiyatrolarla organik bağlarımız yoktur. Sadece izleyici tarafındayız. O yüzden evet. saygınlık duyuyor, görüyoruz. Yani tiyatrolara bağımsızız. Çünkü... Evet hiç hiçbir şekilde hiçbir etki altında değiliz. Evet. Dolayısıyla yani neyse farkı verelim abi durumu yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> ne güzel. Ya bunları <gülüyor> Türkiye güzeldi, Türkiye'de yani. böyle şeyler de var. Var var tabii. Enteresan işte. Ne ne kadar güzel bunları dinleyicilerimiz. Bir, bir gün e, buna eğilebilirsek eğer eee bununla ilgili söyleyecek çok sözüm olabilir. Yani bu konsepte yani bu söylediğin şeyler e, objektif olma, bağımsız olma e, değerlendirmelerde bir etki altında kalmama bu, bu geniş bir e, bu konu bir şey. yani kesin, bu, bunu tartışabiliriz. Kesin, yani. Kesin, doğru. Peki sevgili Nevzat bu bu kadar e, sanatta yoğrulmuş bir hayat e, başarılı bir kariyer gelen bir kişi olarak herhalde gençlere bir iki kelamın olacaktır diye düşünüyorum. Vallahi ne kadar başarılı olduğum çok tartışılır ee, ama e, hayatı seviyorum net yani e, ve sanatı seviyorum yani ne benim işte e, çok böyle şeydir müzikle ilgili bir yerde müzik varsa orada kötü bir şey olması mümkün değildir öyle bir sözler var yani e, Duygulara çok önem veriyorum. Zaten o yüzden Balkan, Hacı Üzün, Tragedi evet. e, duyguları Balkan müziğinde çok miktarda var. Yani Balkanlıları da tartışabiliriz uzun <gülüyor> uzun ama o da başka bir. E, Onun dördüncü sezonuna bir söz alalım <gülüyor> senden. <Şu gülüyor> Balkanlar programı. Yapalım. Balkanlar veya işte biraz sanat diyen programı yapabiliriz. Şimdi ben e, tabii iki çocuk, iki kız çocuğu babasıyım. E, kendi hayatımdan da, başka hayatlardan da ders alarak kendimi kurgulamaya çalıştım bu yolculuk boyunca. Bir insan ancak sanatla var olur. Ve gençlerin mutlaka, mutlaka benim tabirime göre profesyonel bir hobi oluşturmaları gerekir. Eğer bir hobileri oluşmazsa, gençler mutlaka belli boşluklara girer ve istemedikleri mecralara doğru sürüklenebilir. Bu ne olur bilemiyorum. Yani onunla ilgili bir tahminlerimiz yok. Zaten e, herkesin bildiği bir şey. Gelişmiş toplumlarda ya da sosyalist kültürde e, öğrenciler yalnız öğrenci e, okulda matematik, fizik, işte e, tarih, coğrafya öğrenmiyorlar. Aynı zamanda Her türlü sanat. sanat veya spor. Yani okula girdiği zaman soruyorlar öğrenciye Sanat mı spor mu? Sporsa hangi dal? Ee, fiziğin hangi sistemiyle? Eee her türlü dalı var yani. Evet, var hepsiyle. Sanatsa resim mi, fotoğraf mı, müzik mi? Ee, hangi sanattan Tabii. birini seçmek zorundasın. Dolayısıyla onların, o, o o mesele çözülmüş zaten o sistemle. Doğru, doğru. Yani senin bunalmaya hakkın yok. Yok. Ee, benim çocuklarım e, derse gider, dersten sonra gelir, oca ödevlerini verir. Haftaya şu parçayı yetiştireceksinler çocuk sokağa çıkmaya fırsat bulamaz. <gülüyor> e, for, so, sokağa çıktığı zaman da sokağın kıymetini bilir. Yani öyle e, avare olarak dolaşmaz. Gençlerin aslında bir şey var. O, ama en o kadar büyük bir problem o herhalde bu, bu dönemde belki Bu de. coğrafyada aslında bu dönemde daha da yoğunlaştı evet. tabii bu avare avari, avari dolaşmak. Evet. AVM'lerde falan. AVM falan, <gülüyor> falan o kültürde. Yani boş zamanın olmamalı. Hatta çok iddialı konuşurum. Yani hangi bir branşı seçersen seç. Derim ki neyi seçtin? Sinemayı. Güzel. Öyle bir şey olmalı ki... Ben aklıma bir şey takıldığında e, sosyal medyaya ya da ansiklopedilere bakmayıp açıp telefon Atilla e, bu bu, bu <gülüyor> yönetmen kimdi falan demeliyim ve sen de bana o cevabı vermelisin O derece doğru, e, yoğun doğru, bir şey olmalı. E, bu bütün sanat dalları ile ilgili. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Şimdi biz hani şimdiki özellikle gençlere baktığın zaman işte hobinle işte, sinemaya gitmek, kitap okumak. Yani bunlar... Yani hobi değil aslında. Yani Hobi bunun bir çıt üstü. Evet. Yani sinema yani. seyret, film seyretmek veya kitap okumak bu, bu hayatın olmazsa olmazları zaten. Sen hani bunu alıp başka bir seviyeye getirebiliyorsan belki bunu hobi demek evet. doğru artık. Evet. evet yani yöneticilik yaptığımız dönemlerde evet. bir sürü CV geçiyor gözünüzün önünden. Yani iş alımlarda falan. Tabii, tabii. Hobileriniz diye bir tabii. madde var. Standart kitap okumak, sinemaya gitmek, oynamak <gülüyor> diyen var ya hobi olarak. Şimdi belki yeni <gülüyor> <jenerasyon> da vardır. <gülüyor> yani şimdi ama sorduğun zaman en son hangi kitabı ve ne zaman okudun dediğinde de, kemküm oluyor mesele. Işte, evet, evet. Yani ama bu, bunlar gerçekten hayır çok güzel bir yere temas ettin. Onu mutlaka atlamak istemiyorum. Ee, kitap okumak, müzik dinlemek, sinemaya gitmek vesaire bunlar. Evet güzel şeyler hayatın içinde olması gereken şeyler ama bunlar hobi olabilmesi için bunların gelişiyor olması tabii, lazım. Tabii, tabii. Onun tarihini bir bilmek lazım. Bir söz lazım. sahibi olabilmen lazım evet. en azından. Yani. Bir fikrin olması bir şey lazım. lazım. Evet. Bir soruya cevap verebiliyor, Öyle bir, bir yani. tartışmasına tabii. gelebiliyor, bir sohbetinde katılabiliyor bir olman yani. lazım. Ben doğru bunları doğru. söyleyebilirim çok gençler güzel. için. Çok güzel evet çok doğru. Ee, heykele ucube demeyen <gülüyor> gençlere ihtiyacımız var. Evet. Ve caz müziğine de caz yapma demeyenleri. Çok güzel, şey. çok güzel söyledim caz da yapalım heykel de yapalım, yapalım. Hepsini yapalım. resim de evet. yapalım müzik de yapalım müziğin dışında da caz yapalım Yapan, protest yapalım. her zaman evet. faydalıdır caz da yapalım icat da çıkaralım ha, İcat da çıkaralım <gülüyor> i̇cat da, <gülüyor> <gülüyor> icat, uslu dur. efendi ol diye bir şey yok, yok. Evet, uslu evet. durmayalım ama efendi olalım evet. çok doğru, çok evet. herkese çok saygımız çok olsun ama özgürce de sevişebilirim <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok güzel evet peki valla çok çok keyifli bir program oldu sevgili Nevzat vallahi çok çok bir... teşekkürler ayağına sağlık ağzına sağlık fikirlerine ben... sağlık şimdi bu bir radyo programı Nevzat'ı kimse görmüyor, görmüyor maalesef fakat, fakat şunu bilsinler ki buradan yüreğinin gülüşü gözüne yansıyan Yansıyor, bir adamla evet, program aynen, yaptı. Aynen. Çok şanslıyız. Yani onun bir kısmı mikrofona ben... yansıyabiliyor maalesef. Ya bir seni televizyon programı yapsak? Abi, abi ben de. alırım oralarda <gülüyor> beni götürme. Abi ben burada bulunmaktan çok büyük keyif aldım. Gerçekten kendimi çok rahat hissettiğim bir ortam oldu. Sizin daha önce hani bazı programlarda Sorular verilir ya özellikle şimdi çok sorular veriliyor. Birileri nereye ne, ne, o bir cevap Hiç veriyor. Hiç kimsenin <gülüyor> eline vermiyoruz. Çok doğaçlama bir programdı. Ve, e, ben kendimi dost ortamında e, hissettim. Sağ ol, barul. Biz e, de aynı şekilde. ettiğiniz evet. için çok teşekkür ediyorum. Ben unutulmayacak günlerden, gecelerden biri Sağ olacaktım. Sağ ol, barul. Biz de çok, çok teşekkür ederiz. Güzel sohbetin, e, keyifli sohbetin için. İyi, İyi ki varsın diyelim. Evet. Nevzat. E, e, e, her hafta evet kalktı bir geldi uzaklardan. Evet kime çalıyoruz? Genel sattan geldi. Bu e geldi parça. tabii. Şimdi ama tabii bu kadar okay temiz demişken ondan bir parça çalmamakta olmazdı. Zikir çekmeden geçmeyeceğiz. Evet hep birlikte dinleyelim. Yine keyifli bir parça. Herkese iyi geceler. iyi haftalar diyelim. İyi geceler olsun. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.